Açık dergi devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Yağmur Yıldırım stüdyoda... ...Arten Feminizm topluluğunun... E, ...bir süredir 2011 yılından bu yana... ...dünya çapında devam ettirdiği ve Yağmur'un da... E, ...Türkiye Organizasyonu'na... E, ...uzunca bir süredir katkıda bulundu. Wiki Maratonuna çok yaklaştık. Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Bu cümle hızlı gitti. <gülüyor> <Merhaba> <gülüyor> evet. arada. Umarım hafta sonu Viki Maratonunda ...bu kadar hızlı e, geçer. Zaten çok kısa sürede... E, ...öğlen 2 ile akşam 7 e, arasında... Yine aynı mekanda Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Derneği'nde gerçekleşecek. E, 2017 yılında konuşmuşuz, girmeden teyit ettim. Dinlemiş olanlar vardır ama ülkenin gündemi çok hızlı kesin unutulmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Wiki Maraton e, neydi, ne yapılıyordum. Kısa bir özet e, rica edeceğim senden. Sen e, dediğim gibi epey içindesin organizasyonun. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim ilk sen bana da yer verdiğin için. Ne ben demek canım? senelik açık dergide 8 Mart zamanlarında konuk tarafına oturuyor oluyorum evet. böyle açık radyoda. Mükemmel, hoş geldin Keda. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk diyelim. Nedir Wiki Maraton? Bu aslında kadın içeriği üzerine 8 Mart özelinde Artan Feminizm topluluğunun bir Wiki Marathonu ama Hı -hı. aklınıza gelen her konuyla ilgili bir Wiki Maraton düzenleyebilirsiniz. Hı -hı. Şu demek Wiki Maraton. Wikipedia dünyada en çok ziyaret edilen ikon internet sitesinden bir tanesi ve Hı -hı. herkese açık, herkesin müdahale edebildiği, katkıda bulunabildiği özgür ansiklopedi mottosuyla da kendisini evet. sunan bir aslında İnternet ansiklopedisi, hmm. müşterek açık bilgi kaynağı diyelim. Hmm. Bir konuyla ilgili hızlı bir içerik ve gündem oluşturmak istediğiniz zaman toplanıyorsunuz bir arada Wikipedia editörleri gibi çalışıp katkıda bulunuyorsunuz, madde geliştirmesi hmm. yapıyorsunuz, içerik giriyorsunuz. Bunu aslında Wiki Maraton diyoruz. Bununla ilgili fikirde çok basit aslında. 2014 yılında bir grup bir grup sanatçı, küratör ve aktivist, yani biz neden kadınlar görünür değil, neden kadınların tarihini okumuyoruz diye şikayet hmm. etmek yerine neden harekete geçmiyoruz? diyorlar. Üç evet. kişi bunlar New York'ta yaşayan. Ve bir wiki maraton düzenlemeye başlıyorlar. Hı hı. Sonrasında artan feminizm örgütlü bir topluluğa dönüşüyor. İlkinde 100 etkinlik yapılırken artık 58 bin üzerinde madde girişi yapılmış olan 2014 yılından beri her sene yapılan bir feminist wiki maraton diyelim. Hı hı. Wikimedia Vakfının da aslında benim her söyleşi de üzerinden geçtiğim bir araştırması var. 2011 yılında bir araştırma yapıyorlar ve içeriğine katkıda bulunanların yüzde 8'inin daha da azının kadın olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Yani aslında iki tane niyet var. Birincisi kadın yazarları, kadın editörleri güçlendirmek. İkincisi de müşterek bilgi kaynaklarında, açık bilgi kaynaklarında kadınların daha fazla var olmasını sağlamak. Fikir aslında bu kadar basit. Bir gün boyunca dünyanın her yerinde bu sene yanılmıyorsam en son 124 etkinlik olacaktı. gün, be gün daha da ekleniyor bunlar. Mart'a yoğunlukta olmak üzere senenin herhangi bir zamanda bir gün boyunca bir araya gelip hızlı bir şekilde madde girişi yapıyorsunuz. Evet bu hafta sonu 8 Mart'tan bir gün önce Erten feminizmin organize ettiği Wikimaraton'da ee, maraton için bir ufak şey yapalım, klarifikasyon ee, yapmak istiyorum şunu merak etti bir kere herkese açık herkes aslında gelip Wikipedia'ya madde girebilecek. Ama e, gelecek maddelerin Konusu e, aslında bu haftaya özel e, Mart ayına özel diyelim hatta Ama şunu sadece belirginleştirmek istedim e, Yani kadın yazarların e, içeriklerinin çoğalması Bununla birlikte aslında e, Tarihleri de kadınların e, Katkısını da görünür kılmak Gibi bir misyon Var mı ki maratonda onun da altını En azından ben çizmenin iyi olacağını düşünüyorum bilmem sen düşün Evet evet katılıyorum ben de tabi bununla ilgili Çok soran oluyor hani kim katılabilir diye evet. her cinsiyetten, cinsel yönelimden, her inançtan herkese açık bir etkinlik. Evet. Ama tabii burada girilecek maddelerin genellikle kadın yazarlar, kadın sanatçılar, kadınların tarihi, feminist hareket gibi konulara temasta olmasını bekliyoruz haliyle. Dolayısıyla bu bir feminist wiki Maraton, bir 8 Mart Viki Maratonu olduğu için <gülüyor> dolayısıyla bu konudaki katkı girişlerini önemsiyoruz. Tabii şunu da altını çizmekte fayda var bununla birlikte söyleyelim. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Türkiye'nin tek kadın kütüphanesi evet. ve 30. yaşını kutluyorlar. Bu anlamda da Muazzam. Evet, kıymetli olduğunu düşünüyorum orada bir yere geliyor olmanın ve eşsiz bir arşivleri var. 30 yıl boyunca bağışlarla, satın almalarla giderek çoğalan bir arşivleri var. Bir defa mesela Osmanlı kadın hareketinin dergilerinin evet. tek tam nüshaları Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfında ve dokunabiliyorsunuz. Çok kıymetli eserler var. Şirin <gülüyor> Ekeli arşivi mesela evet. şu anda hala orada. Pek çok 1980'lere kadar Osmanlı döneminden, ikinci meşrutiyet döneminden diyelim pek çok süreli yayını aslında bünyelerinde tutuyorlar. Sanat eserleri koleksiyonları var, gazete küpürleri koleksiyonları, efemera koleksiyonları gibi muazzam bir arşivleri var. İçinde kaybolmak için eşsiz bir yer bence. Fener'de tarihi bir binada bir yandan da. Hemen Haliç'e bakan çok keyifli bir yer. Dolayısıyla bir wiki maratonu yaptığınız zaman tabii ki e, sanal kaynakları da kullanabiliyorsunuz ya da kendi kaynaklarınızı yanızdan getirebiliyorsunuz. Ama Türkiye'nin tek kadın kütüphanesinde yer alıp Doğru. oranın arşivini kullanarak oradan içerik girebilmek bambaşka bir keyif oluyor. Bu vesileye de çok teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Çünkü burası bir devlet kütüphanesi ve normal cumartesi günleri kapalılar. Özel izinler yazıldı. Onlar da uğraştılar ve sırf bu etkinlik için cumartesi günü açık olacak. O vesileyle kendilerine de işbirlikleri ve yardımları için çok teşekkür ediyorum. Bize ev sahipliği yapmayı kabul ettiklerinden ötürü. Dolayısıyla herkesi wiki maratonu bekliyoruz ve içerik cumartesi girişinde gibi. evet bu cumartesi günü saat 2'den itibaren vakfın kıymetli arşivinde de kaybolarak içerik girişi yapmaya bekleriz. Evet, e, orijinal içerikler üretilebilecek aslında mekanın böyle bir katkısı da olacak orada kesin. Yani tabii ne kadar çok belki e girdi olsa o kadar iyi ayrı konu ama bir yandan da m, özgün içeriğinde üretilebilecek olması bu etkinlik dahilinde beni de ayrıca heyecanlandırdı. Şunu söylemek isterim ama e, Kadın Eserliği Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı daha önce 2016 ve 2017'de gerçek e, reşeneki maraton vardı. Aslında destekçisi, e, idi bu etkinliğin değil mi? Yanlış yanlış anımsamıyorum. Şöyle ev sahipliği yaparak aslında evet. destekliyorlar. Vakfın kendi etkinliği değil ama bize evet. kapılarını açıp arşivlerini açıp yer sağlayıp her anlamda bir iş ...birlikçi diyebiliriz. Evet ve 2018-2019'u e maalesef... E, ...pas geçmek zorunda kalmıştık... <gülüyor> <gülüyor> ...zira Wikipedia'ya... ...ulaşılamıyordu. Bununla birlikte... ...yani bizim elimizde çok böyle... hani ...sarih bilgiler yok ama... E, ...anmak lazım aslında... Hmm... Viki kullanıcı topluluğu Türkiye yakın zamanda açık gazeteye de konuk olmuştu. O dönemde daha doğru ve isabetli rakamlar telaffuz edilmişti. Ama Wikipedia, e, ya Türkiye'den erişim e, yeniden açılalı beri ciddi bir rağbet de var. E, bunu da görüyoruz. Bunun da altını bir kere daha çizmek istiyoruz. E, bir biçimde insanlar bu kolektif özgür ansiklopediye katkıda bulunmak üzere e, son yasaklamadan sonra so, yasaklama kalkar kalkmaz hemen ellerini taşın altına koydular. Belki bu sene daha e, daha acaba hareketli mi? Geçecek var mı emareler Yağmur? Yani biz o bakımdan çok heyecanlıyız. Çünkü Wikipedia erişime Türkiye'de açıldığından beri ki ilk aslında Wiki Maraton etkinliği bu olacak. Bir de bir Özgür Yazılım Derneği'nin Wiki Maratonu gerçekleşmişti. Geçtiğimiz <Gülüyor> hafta sonunda olmuştu o da. Bu <Gülüyor> aslında hani basında olan ikinci Wiki Maraton diyebilirim o anlamda. Vikimedia Wikimedia Vakfı'nın desteğiyle ki aslında ilk büyük etkinlik diyelim. O da kısıtlı 8-10 kişilik bir editör grubuyla kapalı bir Wikimaraton olarak gerçekleşmişti. Hı -hı. Bu herkese açık ilk büyük etkinlik diye adlandırabiliriz. O yüzden de aslında heyecanımız çok büyük. Wikimedia Vakfı da, Uluslararası Wikimedia Vakfı da büyük ilgi gösterdi bu çok anlamda. Çok güzel, tabii ki. Hani hem bir feminist Wikimaraton'un ilk etkinlik olmasında ayrı bir değeri önemi kıymeti var. 8 Mart'ta işte. Hı -hı. 8 Mart'la ilgili bir yandan hani iktidarla didişmeler sürerken böyle bir etkinlik yapıyor olmak kolektif bir özgür bilgiye katkıda bulunmak daha da anlamlı diye düşünüyorum. Bir yandan da şu yüzden de çok heyecanlanıldı. Türkiye erişime açılır açılmaz aslında çok kısa bir süre içinde örgütlenen bir wiki Maraton da evet. olmuş oldu diye. O yüzden de daha yüksek bilgi bekliyoruz istiyoruz diyebilirim. Nasıl ulaşılabilir? E, nasıl, katılım için yani daha doğrusu hangi kanalları kullanmak gerekir? Şöyle saat 2'de kadın eserleri ve e, kütüphanesi ve bilgi merkezi vakfının kapısından girmeniz ya da 7'ye kadar istediğiniz bir vakitte gelmeniz yeterli. Bir kayıt durumunuz yok. Facebook üzerinden bir e, Wiki Maraton 2020 diye aradığınız zaman benim açmış olduğum etkinliği bulabiliyorsunuz. Orada detayları var. Bir de sen, senin de dahil olduğun basında çeşitli yerlerde haberi çıktı. Onu da basit bir internet aramasıyla detaylarına ulaşabiliyorsunuz düşünüyorum. Hani öyle bir katılım kayıt yok. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Hani bana da soran çok oluyor. 2'den 7'ye kadar geliyor muyuz? Hazır mı oluyoruz? İşte hep orada mı bulunmak zorundayız diye. İstediğiniz zaman da gelebilirsiniz. Sadece hı hı. WikiMedia Kullanıcı Topluluğu Grubu Türkiye işbirliğiyle biz bu etkinliği düzenliyoruz. Onların onları da buradan çok selamlar. Çok büyük evet. emek verdiler. Başında bir Vikipedi kullanmayı bilmeyen kullanıcılar için hani hiç bilmeyene yönelik olarak nasıl hesap açılır? Nasıl madde girişi yapılır? işte çift tırnak ne demektir? Nasıl oradan dışarıya bağlantı, internet bağlantısı verilir gibi temel bilgileri bir yarım saat boyunca bir bilgilendirici sunumla aktarıyorlar. Hı hı. Sonrasında biz oradaki kaynakları kullanarak madde girişi yapmaya başlıyoruz. Ama tabii bu yedi saatlik, beş saatlik etkinlik boyunca da herkes bilgisayarlarını açmış bir şekilde hani sadece içerik girişi <gülüyor> yapmıyor. Bir e, orada oturup sohbet edenler oluyor. Çayını, kahvesini, içeceğini alan çok keyifli bir bahçesi var zaten. Umarım hava elverişli olur ama biraz yağmurlu olacak gibi görünüyor. Ne olsun dışarıda sohbet edenler. Böyle aslında bir sosyalleşme ortamı ben hiç tanımadığım çok kıymetli insanlarla tanışmış oldum. Sohbet etme fırsatı bulmuş oldum. Hı hı. Kitabını alıp bir köşeye çekilen de oluyor. Yani dolayısıyla böyle bir hani sert disiplinle bilgisayarlarımızı alıp girmiyoruz. Sadece katılımcılardan tablet cihazlarını ya da mümkünse dizüstü bilgisayarlarını yanlarında getirmesini rica ediyoruz. Hı hı. Çünkü tabii telefondan tabii ki hani cep telefonlarından Epeğe zorlayıcı olabilir. Evet çok rahat olmuyor. Tek istediğimiz bu. Onun yanı sıra da böyle minik hediyelerimiz olacak katılanlar bu ya, sene yani. atıştırmalıklarımız Olacak filan bir sohbet ve tartışma Ortamı yaratmayı hedefliyoruz gün boyunca Epey keyifli bir buluşma Ortamı ve sosyalleşme ortamı oluyor aslında Peki biraz da aslında e, pratik ilişkin e, daha, içeriden senden dedikodular da alayım Yani geçen iki sene 2016 ve 2017'nin tecrübesinin ardından Şimdi 2020'nin e, arifesindeyken e, Biraz böyle Hafiften hikayeler çıtlatmanı isteyeceğim Şöyle mesela Eee hem aslında pratik manada gerekli olabilecek mesela şunu merak ediyorum ee, bir liste var mı işte önce şu maddeleri bir için bir örgütlenelim şunları bir dolduralım ee, onun dışında dışarıdan özgür fikirleri, özgün fikirleriyle gelenler de kendi entry'lerini ayrıca girebilirler. Bir, bu oluyor mu? Böyle bir rotasyon var mı? Onu merak ediyorum. İki, gerçekten maraton deyince e, ben hep hakikaten <gülüyor> takır takır bilgisayar başında e, Wikipedia'ya işte madde geliyormuş gibi düşünüyorum. Ama demin de söylediğim bir tartışma ortamına e, da aslında müsait e, ve uygun kişiler sonuçta Maratona katılıyor diye vars varsayabiliriz. E, nasıl güzellikler kaldı aklında geçebiliriz. ...geçen iki seneden iki soruyu aynı anda sordum. Evet, evet. Şöyle diyebilirim... ...mesela benim aklımda kalan... ...tabii ki gelen kullanıcılar oradaki kaynaklardan... ...yararlanmanın yanı sıra kendi ilgi alanları... ...ya da kendi deneyimleri üzerinden... ...içerik üretiyorlar. Benim mesela aklımda kalan... ...2016 yılında... E, ...Türkiye'de bir kadın partisi kurma... ...girişimi olduğu için onun... ...organizasyon sürecinde aktif görev alan bir... ...kullanıcı, katılımcı gelmişti <gülüyor> ve mesela... ...onlar kendi partileri üzerine... ...ya da kendi yayınları üzerine içerik... ...desteğinde bulunmuştu. Bu mesela... ...özgün bir içerikti. Daha önce evet. yoktu. Bunu örneğin hatırlıyorum. Ekofeminizmle ilgili çalışmalar yapan... ...birisi vardı bir kullanıcı. Yine 2016... ...yılındaydı yanılmıyorsam. O mesela... ...kendi makalelerinden de dahil... ...olmak üzere o anlamda bir özgün içerik... ...desteği yapmıştı. Örneğin... Sevgili Harun İzer'i anmak istiyorum. jazz festivalinden kendisi ama o kadın müzisyenlerle ilgili içerik girişi yapmıştı. Kendi ilgi alanları doğrultusunda ona da buradan selam göndermek istiyorum. Dolayısıyla hani bu anlamda bir çeşitlenme renklenme olabiliyor diyebilirim. Evet evet. Evet, bu renklilik etkinliğe de kuvvetli muhtemel yansıyordur dediğin gibi. E, öyle koştur koştur aslında kimse girmiyor. E, şey, Wikipedia maddesi girmiyor. Müşterek e, zaten herkese açık, herkesin oluşabildiği web sitesi diyoruz. Web sitesinin e, doğasına da uygun şekilde etkinliğin gelişeceğine şüphe yok. Muhtemelen e, yeni fikir, fikirsel bağlantılar, yeni kontakları e, doğuracak bu hafta sonu gerçekleşecek. Wiki Maraton. E, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin herhangi bir husus var mı yanlış? Yok ama belki şundan bahsetmekte fayda var. Bu sene yine tüm dünyada Mart ayında iki Maraton gerçekleşiyor. Türkiye'de Ankara'da uçan ile birlikte aslında biz iki etkinlik de yapmıştık. Ama bildiğim kadarıyla bu sene onlar katılmıyorlar ve sadece İstanbul'da olacak. Hı hı. Ama İstanbul'un yanı sıra Avustralya'da, Brezilya'da, Ghana, Hindistan, İsviçre, Japonya, Kamerun, Portekiz, Peru, Zambiya evet. aslında. Dünyanın her yerinde bu etkinlikleri oluyor. Mesela buradan da Özger Soy ve Hong Kong ekibine de Arten Feminizm'den selam göndermek istiyorum. Onlar Malzah. ...maskeleri takıp yine de bir araya gelip hani bu virüs ortamında yine de çalışacaklar yani. Bir şekilde hala insanlar örgütleniyor. Tüm dünyada aynı anda içerik girişini yapıyor olmak ve bu aslında heyecanlı bir partisi olmak çok kıymetli. Bunu da eklemek istedim. Evet. Tekrar etmekte gerekirse saat 2'den 7'ye kadar bekliyoruz. Herkese Cumartesi günü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda. Evet Yağmur Yıldırım buradaydım Sesini çok iyi bildiğiniz, sesini, sadasını... E, bu hafta sonu gerçekleşecek çok heyecanlı Vicky Maraton vesilesiyle bir kez daha stüdyoda buluştuk. Ellerinize sağlık şimdiden. Çok teşekkürler. Bekliyoruz herkesi.